Şeytan rejim. Bismillahi r-Rahman r ya ve Ve ila vel Ve ila al İnşallah anlamaya devam edeceğiz. Rabbimizle nasıl muhatap olduğumuzu muhatap olurken ne yapmamız gerektiğini, nasıl karşılık vermemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Söylemiştim, iki türlü vardır. Bir zahiri bir de manevi. Allah'ın zahiri fiilleri el esmaul husnasından tecelli ediyor. Elbette ki esmaul husna zatından tecelli ediyor. Ama bir de zatından tecelli eden fiilleri var. İnsan bunu kendi üzerinden anlarken anlamaya çalışırken nasıl anlaması gerekir? Birinden razı olduğumuzda buna beraber ona da ona göre muamele ederiz. Ne kadar, nasıl razı olmuşsak ona göre muamele ederiz. Allah'ın rızasını kazanmak için sadece iman etmek yetmez. İmanımızın Bizi harekete geçirmesi gerekir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmamız lazım ki rızasını kazanalım. Yoksa asla rıza yoktur, rıza olmaz. Söyledim. Allah'a et-i kerimede öyle buyuruyordu. İman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. Ebediyen kaybeder. İman etmeyenler de, imanları kendilerine bir fayda vermeyenler de. Yani eğer... İmanı onu harekete geçirip salih amel işletmiyorsa, ehsen amel işletmiyorsa, Allah'ın yolunda yürütmüyorsa o, o imanını kaybeder. Neden kaybeder? Eğer Allah yolunda yürümüyorsa başka bir yolda yürüyor demektir. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmıyorsa bu durumda nefsinin, şeytanın sevdiği şeyleri yapıyor ki imanını kaybediyor. Neyin peşinden koşuyorsa, bu durumda onun sevgisi onun gönlüne yerleşir. Allah'ın sevgisini kaybeder, yani imanını kaybeder. Allah kulundan razı olur. Bununla beraber kul Allah'tan razı olur. Onun için, cennete gidenler için, hepsi için öyle buyuruyor. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razıdır. <gülüyor> demek ki cennete gidenler rızayı kazanmıştır az veya çok az kazanmış olanlar daha aşağıda çok kazanmış olanlar kamil manada kazanmış olanlar en yüksek makamda o zaman bütün hayat eğer Allah'ın rızasını kazanmak için vardır desek bu doğruya olur ve bunu kazanmak gerekiyor Allah'ın rızasını kimler kazanır, nasıl kazanır onu Allah beyan ediyor. Ayetleri okurken, tabii ki hepsini okuyamıyoruz. Bir kısmını okurken en azından kısaca özetle Rabbimiz nasıl razı olur, Rabbimizi kendimizden nasıl razı etmiş oluruz onu anlıyoruz, onu anlayacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hitap Resulullah Efendimize'dir. Buyuruyor ki sabret. Onların söylediğine karşılık sen sabret. Yani seni neyle itham ederlerse etsinler sen sabırlı ol. Sabret. Sadece sabret dur bekle değildir. Aynı zamanda bu sabri kazanabilmek için Allah yolunda yürürken her şeye sabredebilmen için bu sabri kazanabilmen için ne yapman gerekir? Güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Aynı zamanda bu namazdır. Hamd ile tesbih et. Namaz Rabbimizi hamd ile tesbih etmektir. Gecenin bir bölümünde Gündüzün de iki ucunda tesbih'e devam et. Yine tesbih'te bulun. Eğer böyle yaparsan Rabbinden razı olursun. Demek ki kulun Allah'tan razı olabilmesi için kendisini yaratan Rabbinden razı olabilmesi için ne yapması gerekiyormuş? Hem sabretmesi gerekir. Bu sabrı kazanabilmesi için aynı zamanda Beş vakit. Gündüzün, güneşin doğuşundan önce, batışından önce, gece vaktinde, bir de gündüzün iki ucunda. Beş vakit. Neden beş vakit namaz? Rabbine hamd ile etmektir. Allah ayetin sonunda öyle buyuruyor. Çünkü dünya hayatında bir kısım insanlara, Verdiğimize bakma, bakmaya tenezzül etme. Dünya hayatındaki nimetlere tenezzül etme. Oraya bakma. Sen Rabbinin sana emrettiği gibi, evet, Rabbini hamd ile tesbih et, namazını ikame et. Çünkü asıl rızık, ahiret rızkıdır, manevi rızıktır, cennettir, Allah'ın rızasıdır. Allah'tan razı olmaktır. Senin için hayırlı olan bununla beraber ebedi olan budur. Ehline, ümmetine, bütün insanlara namazı emret. Bununla beraber namazda, namazı ikame etmede, kılmada azimli ol, kararlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Senin rızkını biz, veriyor, biz veriyoruz. Sonuç yani sonuç itibariyle kazanmış olanlar takvali olanlardır. Takva sahibi olanlardır. Bu Taha suresi 130, 131, 132. ayet. Evet, hem beş vakit namazı söyledi Allah bununla beraber sonuç itibariyle eğer böyle yaparsan, Rabbinden razı olursun. Sen Rabbinden razı olunca, Rabbin de senden razı olur. O zaman namazın bize rızayı getirmesi gerekir. Allah'tan razı olmayı bize kazandırması gerekir. Ama bir de ne dedi? Öyle dünyalık verdiklerimize bakma. Bakmaya tenezzül etme. Bakıp onu isteme. Senin için hayırlı olan, baki olan, ebedi olan, hayırlı olan ahirettir. Ahiretteki nimettir. Ahiretteki rızıktır. Hem namazı ikame et, hem ehline, ümmetine bunu tavsiye et. Namazı kılmaya davet et. Rızık konusunda endişe etme. Senden rızık istemiyoruz. Biz sizin rızkınızı veriyoruz sonuç takva'nındır dedi takva ehlinindir sonuç itibariyle ebediyen kazanan kazanmış olanlar takva sahibi olanlardır Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirenlerdir namazını ikame edenlerdir kılanlardır namaza davet edenlerdir bununla beraber Allah'tan razı olanlardır eğer böyle yaparsa razı olur Yok, eğer gözünü dünya marrına dikerse, dünyaya, dünyalığa dikerse razı olamaz. Rızık konusunda endişe ederse razı olamaz. Evet, endişe etme dedi. Bununla beraber bunu yapabilecek olanlar kimlerdir? Takva sahipleridir. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlerdir. Kulluğunu bilenlerdir. Ben demeyenlerdir, Allah diyenlerdir. Rıza her şey demektir. Eğer bir kul Rabbini kendinden razı ettiyse, onun razı olduğu gibi bir hayatı yaşadıysa, Allah ondan razı olur. Onun rızasını ciddiye aldıysa, her şeyin önüne, üzerine aldıysa, onu kendinden razı edebilir. Eğer Rabbini değil de nefsinin rızasını, insanların rızasını, başkalarının rızasını, Allah'ın rızasının önüne koyarsa, Allah bunu kabul etmez. O Rabbini razı ederse ne olur? Rabbinden razı olursa ne olur? Rabbi de ondan razı olur. Bir kul, ya Rabbi ben senden razıyım deyip bütün gönlü bunu tasdik etmedikçe, her zerresi bunu tasdik etmedikçe Allah ondan razı olmaz. Bunun için de ne yapması gerekir? Çabasını, gayretini ortaya koyması gerekir. Elinden geleni, Allah'ın rızasını kazanmak için elinden geleni yapmaya çalışması lazım ki Dilinin söylediğini, kalbi, ameli, fiili tasdik etsin, tasdik etmiş olsun. Yoksa, yoksa yalan söylüyor. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, buyurdu Allah. Ahiretin hesabını yapmayanlar, acaba belki diyenler kimlerdir? Ayetlerimizden habersiz olanlardır. Ayetlerimizden habersiz olduğu için ciddiye almadığı için, iman etmediği için dünya hayatına razı olanlardır. Kim dünya hayatına razı olduysa, razı olmuşsa onlar ahirete iman etmemiş, bizimle karşılaşmayı ummayanlardır bunlar. Ayetlerimize iman etmeyenlerdir. Eğer bizimle karşılaşmayı eğer umsaydı, Böyle bir imani olsaydı, iman etmiş olsaydı, ayetlerimize iman etmiş olsaydı, dünya hayatına razı olmazlardı. Çünkü dünya hayatının geçici olduğunu, biteceğini evet, bilir, buna iman ederlerdi. Ona göre de ahirete çalışır, dünya hayatına razı olmaz. Ahireti isterlerdi, dünyayı ahirete kurban ederlerdi. İşte bunların kazanmakta olduklarından dolayı yeri ateştir buyurdu. Neyi kazanmış? Dünyayı kazanmış. Dünyayı kazandığı için Allah'ın rızasını kazanmadığı için dünya hayatına razı olduğu için dünya hayatını sevdiği için tercih ettiği için bunların yeri Ateştirdi Allah. Onlar kendileri bunu kazandı. Allah'ın onu koyduğu yerde durmadı. Kendini ebedi bir varlık olarak görmedi. Rabbinin rızasını tercih etmedi. Ahireti dünyaya tercih etmedi. Dünya hayatına razı oldu. Bunun için de dünyaya çalıştı. Dünya için çaba gayretini sarf etti. Bunların yeri ateştir dedi. Allah'ın rıza fiilini, ef'alını anlatıyoruz. Çünkü muamelesi rızasına göre tecelli edecek. Ne kadar razı olduysa buna beraber kul Allah'ın rızasını ne kadar isteyip çaba gayret sarfettiyse Allah ona göre bir ef'ali ile, fiili ile tecelli edip ona muamelede bulunuyor. Bundan sonra gelecek olan fiili Azap fiilidir. Allah azap eder. Allah azap ediyor mu? İnşallah. Bundan sonra Allah neden azap eder? Niçin azap eder? Daha doğrultu kul neden kendini ateşe atar? Niye kendini ateşe atıyor? Nasıl ateşe atıyor? Hangi düşünceye, fikrine göre kendini ateşe atıyor? İnşallah hep beraber anlayacağız. Rızanın karşılığı azapmış. Çünkü bundan sonra نزul sırasına göre gelen, gelen fiil azap filmidir. İkisi birbirinin karşılığıdır. Bir kul Allah'ın rızasını kazanmadıysa bu durumda azabı hak etmiştir. Bu azabı kendisi kendini ona layık etmiştir kendini ateşe atmıştır yani. Allah'ın rızasından uzaklaştıkça azabına yaklaşır. Azaptan uzaklaşınca rızasına yaklaşır. Bunun içinde kulun ne yapması gerektiğini Allah en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Buna karşılık ayet devam ediyor. İman edip salih amel işleyenler için Rableri onların imanlarından dolayı Altlarından ırmaklar akan onları cennete koyacaktır. Onlar Rabbini razı etmiş. Rabbleri de onları razı eder. Neden dolayı? İmanlarından dolayı. Hangi amel olursa olsun, o bir imandan, bir sevgiden kaynaklanıyor. Nefsini razı etmeye çalışıyorsa nefsini seviyor. Rabbini razı etmeye çalışıyorsa Rabbini seviyor. Orada cennette onların sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Rablerine hamd ederler. Dünyada yaşarken de hamd etmişlerdi. Rablerine hamde layık, övgüye layık görmüşlerdi. Rableri onlara neyi vahyetmişse ciddiye almış, Rabbinin yolunda yürümüşlerdi. Allah her peygambere insan ve cin şeytanlarından... Düşmanlar yapar. İnsan ve cin şeytanlarından olanlar peygambere düşmanlık yapar. Elbette ki bu peygamberi için bir nimettir. Kazanma imkanıydır. Neden? Mücadele edecek çünkü. Mücadele edecek, cihad edecek, savaşacak, sabredecek. Bununla beraber bütün çabasını, gayretini ortaya koyup Alemlerin Rabbine davet edecek. Bu çabası gayreti ona, ona iman edenlere, onunla beraber olanlara kazandırır. Ama karşı tarafta yer alanlar, Allah onlara şeytan dedi. İnsan ve cin şeytanları dedi. Onlar birbirlerine süslü, yaldızlı kelimeler söylerler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Allah müsaade etmiş. Allah peygamberine söylüyor, sen onları o konuştuklarından, yaptıklarından dolayı onları baş başa bırak, o şeytanları baş başa bırak. Bırak onlar, konuşsunlar birbirlerini. Peygamberi eleştirsinler, çekiştirsinler, yersinler. Onunla böyle mutlu olsunlar. Nefisleri mutlu olsun. Bırak dedi. Allah müdahale etme dedi. Buna neden müsaade ediyoruz? Gerçek iman edip etmeyenleri birbirinden ayırmak için. İman etmeyenler onları dinlediğinde gönülleri onların söylediği o yaldızlı sözlere meyleder. İşte onlar iman etmemiş. Dilleriyle iman etmiş ama gerçek manada iman etmemişler. Hep beraber aynı yükü, aynı günahı yüklenmiş olurlar. Allah'a karşı gelme günahını yüklenmiş olurlar. Allah'ın yorunu, sirat-i müstakimi, evet, yanlış gösterme günahını beraber yüklenmiş olurlar. Evet, müdahale etme dedi, bırak dedi. Buna müsaade etmişse... İman edip etmeyenleri birbirinden ayıracağım dedi Allah. Ayrılsın, belli olsun. Kim böyle yaparsa küfre sapmış olur dedi. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur dedi. Yani evet onu ben yaratmışım, bana kur olsun diye ama böyle yaptıysa onların da bilmesi lazım. Onlar da bilsin ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur ihtiyacı olmamakla beraber Allah kulları için küfre razı olmaz Kulumun küfrüne razı olmuyorum. ama şükrüne razı olur imanla şükrü karşı karşıya getirdi iman edenler şükredenlerdir şükrediyorsa o mümindir iman etmiştir şükretmeyenler iman etmeyenlerdir küfürde olanlardır Rabbine teşekkür etmiyor Verdiği hayattan dolayı, tecellisinden dolayı, verdiği şereften dolayı, kulluk şerefinden dolayı, onu insan olarak yarattığından dolayı, ona peygamber gönderdiğinden dolayı, ona kitap gönderdiğinden dolayı, ona yolu gösterdiğinden dolayı, hidayetçi gönderdiğinden dolayı, hidayeti gösterdiğinden dolayı, kendisine varan yolu gösterdiğinden dolayı, eğer şükretmiyorsa... Evet, kafir, hakikati örtendir. Örttüğü orayı, Allah ona ihtiyacım yok dedi. Ama bu, bundan razı olmuyorum dedi. Bunu sevdiğim için yapmıyorum dedi. Ben onu bana kul olsun, iman etsin, abdolsun, şükretsin diye yaratmıştım. Şükrüne razı oluyorum ama küfrüne razı olmuyorum. Ama müsaade ediyorum, tercih onundur. Hiç kimse, hiçbir günahkar, bir başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Herkesin işlediği günah kendisi nedir? Bununla beraber, hiç kimse senin günahın benim boynuma olsun diyemez. Herkes kendi günahını yükler. Bununla beraber, kim kimin günahkar olmasına sebep olmuşsa, onun günahını ayrıca yüklemiş olur, yükünü ağırlaştırmış olur. O'nun günah yükünü almaz dedi. Kimse kimsenin günahını yükleyemez. Hepinizin dönüşü Rabbinizedir. Sizi yaratan Rabbinizedir. Size bütün nimetleri ikram eden Rabbinizedir. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz Bununla beraber Allah bütün yaptıklarınızı, bütün konuştuklarınızı, bütün düşündüklerinizi, hepsini bir bir önünüze koyup size haber verecektir. Muhakkak ki Allah, göğüslerin, sinelerdeki her ne varsa bütün gizlediklerinizi bilendir. Kendinizi Allah'a karşı savunamazsınız. Allah size bütün haberlerinizi, yaptıklarınızı, gönlünüzde sakladığınızı bilir ve size haber verir. Allah kulunun şükrüne razı olur, küfrüne razı olmaz dedi. Razı olmaz ama bununla beraber tercih etme hakkını vermiştir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen şükretsin, dileyen kafir olsun. Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda, sırat ve müstakimde yürüyenler, dosdoğru yolu tutanlar, Rabbinin yolunda yürüyenler, Sırat-ı müstakimi inşallah hep beraber anlamıştık. Ehdine sırat el müstakim. Beni, bizi sırat-ı hidayet et. Sırat-ı lezine el-antâ aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Gerisi, gayr-il megdubi aleyhim uled Gerisi gazaba uğramış, delalette kalmış. Bizi onlardan eyleme. Onlarla beraber eyleme. Bizi muhafaza eyle. Bizi kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet et. Onlar nebiler, peygamberler, sıddıklar, sadakatini ispatlamış olanlar, şahitler, amelleri, işleri, sözleri, halleri imanlarına, kulluklarına şahitlik yapanlar. Amelleri şahitlik yapıyor onlara. Salihler, nefsini ıslah etmiş, temizlemiş, tezkiye etmiş. Şirkten, küfürden, nifaktan tezkiye etmiş, temizlemiş, kurtulmuş olanlar bizi Onların yoluna hidayet et, onların kazandığı nimeti kazanmak istiyoruz. Siret ve müstakim onlarla beraber Allah'a yürüyüp, Allah'ın kendisine nimet verdiği, evet, kulların kazandığı nimeti kazanmaktır. Nedir o nimet? İman nimeti. Allah'tan haşyet nimeti. Allah'a karşı edep nimeti. Avdiyet nimeti. Kulluk nimeti. Aşk-muhabbet nimeti, ibadet nimeti, zikir nimeti, tesbih nimeti, hamd nimeti, şükür nimeti, sabır nimeti, Rabbine tevekkül güvenme nimeti, Hazreti insan olma nimeti. ''Rabbimiz Allah'tır'' deyip Sırat-ı Müstakimi, dosdoğru yolu yola girip Rabbine yürüyenler, koşanlar için, onlar için bir korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Hem dünyada korkmaz, mahzun olmaz hem ahirette. Neden korkmuyor, mahzun olmuyor? Geçmişte yaptıklarından dolayı mahzun olmaz. Çünkü tevbe etmiştir, istiğfar etmiştir. Rabbi onu mahfilet etmiştir. Rabbinin gafurluğuna, gafarlığına, afuvluğuna, tevabluğuna iman etmiştir o. Onun için, geçmişten dolayı mahzun olmaz. O biliyor. Allah ona kazanma imkanı tanıdı. ya cevap vermiştir ya verememiştir. Bir kısmına vermiş, bir kısmına cevap verememiş, doğru yapamamıştır. Ama tövbe etmiş, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yola girmiş, Rabbine gidiyor. Geçmişi sildi. Mahzun olmaz. buna beraber korkmaz, endişe etmez. Neden? Rabbine gidiyor. Neden korksun? Şeytandan yüz çevirmiş, nefsinden yüz çevirmiş, dünyadan yüz çevirmiş Rabbine gidiyor. Rabbine koşuyor. Onun için Rabbine koşarken korkmaz. Rabbine tevekkül ediyor, güveniyor, emindir. Onun için korkmuyor. Aynı şekilde ahirette üzülmez ve korkmaz. Çünkü Allah melekleriyle onu müjdeler. Son nefeste müjdeler. Cennetle müjdeliyor. Rızasıyla müjdeliyor. Cemaliyle müjdeliyor. Onun için başka bir ayet-i de öyle buyurmuştu. En büyük dehşet bile onları sarsmaz. Onlara endişe yaptırmaz. En büyük dehşet, kıyamet yerindeki en büyük dehşet bile o dehşette onlar korkmaz, endişe etmezler, emindirler. Allah onları müjdelemiş çünkü. İşte onlar cennet ehlidir buyurdu. Cennet halkıdır. Yapmakta olduklarına karşılık cennete ebedi olarak karıcıdırlar. Yapmakta olduklarına karşılık. Yani Allah amel istiyor, iş istiyor, fiil istiyor. Ef'an istiyor, fiil. Yap diyor. Sadece düşünmekle ya da bilmekle ya da ben iman ettim demekle hiç kimse bir şey kazanamaz. Öğrenmekle, anlamakla, bilmekle, iman etmekle Amel işlemek içindir, Allah'ın rızasına koşmak içindir, bu çabayı, gayreti sarf etmek içindir. Onun için fayda vermeyen elimden sana sığınırım dedi Resulullah Efendimiz. Bazıları biz işte elimle her şeyi biliyoruz, bilmek yetmez, yapacaksın. Ne yaptın? O önüne gelecek, bildiklerin değil, yaptıkların önüne gelir. Bununla beraber biz insana, anne ve babasına iyilik yapmasına, iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Tavsiye, vasiyet, son söz olarak yapman gereken budur, evet. demektir bu. İyilikle davranmasını tavsiye ettik. Çünkü annesi onu güçlükle taşıdı güçlükle doğurdu. O doğan çocuk büyüdüğünde ne zaman kemale eriyor? 40 yaşına. 40 yaşına geldiğinde kemale eriyor. Artık onun için söz bitmiştir. Ya Allah'a döner ya dünyaya dönük yoluna devam eder. Resulullah Efendimize peygamberlik 40 yaşında verildi. 40 yaşında akıl kemale eriyor. Hayat tecrübesi kemale eriyor. Dünyayı anladı, kendini de anladı, imtihanı da anlamış. Artık ya Allah'a döner, Rabbine gider ya da ters tarafa uçuruma doğru hızla gider. 40 yaşından sonra artık dönüş neredeyse imkansız denecek kadar zor olur. Eğer 40 yaşına geldiğinde dönmediyse 4 yaşına geldiğinde der ki Rabbim bana anama babama verdiğin nimete bana şükretmemi ikram et, şükretmem için bana yardım et, senin için senin razı olacağın ameli bana ikram et. Neden, hangi amelimden razı olacaksan onu bana öğret der 40 yaşına gelmiş, işi öğrenmiş bana şükretmeyi öğret nimete teşekkür etmemi anama babama teşekkür etmemi sana şükretmeyi bana öğret bana ikram et senin rızanı kazanacak ameli bana öğret o ameli bana ikram et salih ameli ikram et, nefsimi İslam İslah etmeyi, etmemi ikram et. Bununla beraber bir de soyumdan gelecek olanları da aynı şekilde ıslah et. Islah etmemi, etmem için bana yardım et. Gerçekten ben tövbe edip sana döndüm. 40 yaşına girmiş tövbe ettim bu sana döndüm. Ben sana teslim oranlardanım. Ben Müslüman oldum. Sana teslim oldum. İşte bunlar yapmakta olduklarının en güzelini kabul ederiz. Onların kötülüklerinden, günahlarından, yanlışlarından geçeriz. Hesap sormayacağım onlara. Bütün kötülüklerini sileceğim. Yaptığı en güzel şeylerle O'na muamele edeceğim. Bunlar cennet halkı içindedirler. Bu, o 40 yaşına gelip Rabbime döndüm, sana şükretmek istiyorum, senin rızanı kazanmak istiyorum deyip, ben Allah'a teslim oldum, Rabbime teslim oldum diyenlere verdiğimiz Gerçek bir sözdür. Günahlarını silerim. Yaptıklarının en güzeliyle ona muamele eder. Onun rahmeti. Artık aklın kemale erdi. Yeteri kadar tecrüben oldu. Hadi dön diyor. Dön, siliyorum. Bütün geçmişini siliyorum. Sana sana Söz veriyorum dedi. Allah! Allah gurunun köfrüne razı olmaz, şükrüne razı olur. Kaybetmesine razı olmaz, kazanmasına razı olur. İman etmesine razı olur. İsyan etmesine razı olmaz, teslim olmasına razı olur. Allah kıyamet yerini anlatıyor, o gün yüzler vardır ki nimetten dolayı cennetin müjdesinden dolayı kazandığı cennetten Allah'ın rızasından dolayı yüzü nur saçıyor, muhabbet saçıyor, nimet saçıyor. Dünyadayken gösterdiği çabadan, gayretten dolayı, Allah için gösterdiği çabadan, gayretten dolayı razı olmuştur. Kendinden razı olmuştur. Gösterdiği çabadan, gayretten razı olmuştur. Onun için söylüyoruz, bir güzellik yaptığımızda, Ya Rabbi bunu kabul et, bir ibadet, bir hayır yaptığımızda, Ya Rabbi bunu kabul et dediğimizde, onu demeden önce bakacağız. Biz onu kabul ediyor muyuz? Yani Allah'ın huzuruna layık görüyor muyuz o yaptığımızı? Layık görüyorsak huzura arz edelim. Sen de kabul et ya Rabbi diyelim. Önce bizim kabul etmemiz lazım. Sen kabul ettinse huzura arz edebilirsin. Onun için onlar o çabalarından, gayretlerinden, yaptıklarından dolayı kendi çabalarından razı olmuşlardır. Allah da razı oldu. Onlar Ali bir cennettedirler. Yüce bir cennettedirler. Rabbini razı edip razı etmeye çalışırken kendisi de razı olmuş. Rabbi de onu razı etmiştir. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ın rızasını, kazanmak için, çabasını, gayretini sarf eder. Nefsini, canını kurban eder. O kurban ediyor. Gerektiğinde kendini her türlü tehlikeye atar. Ama Allah kullarına karşı rauf ve rahimdir. Allah buna müsaade etmez. Allah onu korur, Allah için kendini tehlikeye atar, canını kurban eder, feda eder, Allah'ın rızasını kazanmak için. O Allah'ın kulüdür, Allah'ın kurum dediğidir, Allah da ona karşı, onlara karşı rauf ve rahimdir. Rahmetiyle muamele eder, yumuşaklıkla muamele eder onun bir zarar görmesine müsaade etmez. Onu korur. Allah'ın rızasını kazanmak için. Bununla beraber, El Esma'u'l-Husna'sının gönlünde sabit olması için, kökleşip güçlenmesi için, mallarını infak edenler, Onların örneği yüksekçe bir tepede, sağnak yağmurun yağdığı bir toprakta, ürünlerin iki kat verdiği bir bahçenin örneğine benzer ki, ona yağmur isabet etmese bile bir çisinti evet, yeterlidir, yeşerir ve büyür. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, Allah'a güzel bir borç verenler, onlar için kat kat arttırılır. Onlar için kerim bir ecir vardır. Allah'a ve Resulüne, iman edenler, işte onlar Rableri katında sıddıklar, şehitler, şahitler, şahit olanlardır. Onların ecirleri ve nurları vardır. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar da cehennem ehlidir. Bilin ki, Dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Dünya hayatı bundan ibarettir. Allah'tan bağımsız görünce, imtihan olarak görmeyince, onun örneği, bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin, ekincilerin hoşuna gider. Dünya hayatı için çalışır, bir şeyler kazanır, o onun hoşuna gider. Onunla sevinir, yaşarmış ekini ekmiş, yeşermiş. Dünya hayatının örneği. Sonra o kurur, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, Sonra o çerçöp olmuştur. Önce yeşeriyor, büyüyor, sonra sararıyor, çerçöp oluyor. Bu dünya hayatının örneğidir. Ahirete ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mahfiret ve bir rıza vardır. Kim dünya hayatına aldanırsa o ona azap olur. Kim de Rabbinin rızasını isteyip çabasını gayretini sarf ederse ona da evet, mahfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı bir aldanıştan ibaret, aldanıştan başka da bir şey değildir. Allah ona aldanmayın dedi. Dünya hayatına aldanmayın. Nasıl ki bahar geldiğinde her şey yeşeriyor, bakıyorsun o koşuna gidiyor, sonra sararıyor, sonra çerçeğe oluyor. Dünya hayatı eğer Allah'ın rızasının, ebedi hayatın kazanılmadığı bir yerse dünya hayatı bundan ibarettir dedi. muhakkak ki kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri dönenler, dünyaya tenezzül edenler, Rabbini dinlemeyenler, onları şeytan kışkırtmıştır. Sanki dünya hayatı hiç bitmeyecekmiş gibi onları aldatmıştır. Onlara dünya hayatı için uzun uzun hesaplar yaptırmıştır. Allah'a, ahirete iman eden, hiç kimseye, hiçbir kavmi şöyle göremezsin. Onlar o iman edenler Allah'a, Resulüne baş kaldıran, itiraz eden, iman etmeyen, onları kabul etmeyen. Hiç kimseye sevgi, dostluk göstermezler. Kime sevgi, kime dosta gösterirler? Allah'a ve Resulüne iman edip itaat edenlere. İsterse bu Allah'a ve Resulüne iman etmeyen itiraz edenler, isterse babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister kendi aşiretleri olsun, hiçbir şekilde sevgi göstermezler müminleri onlara sevgi besler, sevgi gösterir göremezsin. Gösteriyorsa mümin değildir. Anası da olsa, babası da olsa, evradi da olsa, aşireti de olsa, ırkı da olsa neyi olursa olsun Allah'a ve Resulüne iman etmemişse, Allah'tan yüz çevirmişse, Allah'a ve Resulüne baş kaldırmışsa, itiraz ediyorsa Müminleri onlara sevgi, dostluk gösterdiğini gö göremezsin. Böyle bir mümin yoktur dedi. İsterse en yakınları olsun. Neden onlar böyledir? Çünkü onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmıştır. Kalplerine iman inmiştir. Yazılmış, silinmiyor o. İmanı ile bakıyor. Aşkıyla muhabbetiyle bakıyor. Biri insanın anasına babasına küfür etse, hakaret etse insan onu kabul eder mi? Hayır. Ama biri senin Rabbine küfür ediyor, itiraz ediyor ve sen onu kabul ediyorsun. Sen mümin olamazsın dedi. Sen mümin değilsin dedi. Allah kalplerine imanı yazmış. Onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Evet, kendinden bir ruhla desteklemiştir. Allah onları cennete koyacak, orada ebedi kalacaklar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Evet, dikkat edin. Muhakkak ki Allah'la beraber olanlar, Allah'ın tarafında olanlar felaha, kurtuluşa, saadete erenlerin ta kendileridir. Allah'tan yana değil de Allah'ın düşmanlarından yana olanlar da ebediyen kaybetmiş, düşmanlığı Allah'a yapmıştır hep söylüyoruz. Allah her şeyi apaçık beyan ediyor. Sevgi göstermek, dostluk göstermek bir gönül meselesidir. Hiç dilinle bir şey söylemen gerekmez, bir şey yapman da gerekmiyor. Eğer sen gönlünden sevgi gösterdinse, dostluk gösterdinse bu durumda eğer o Allah'a itiraz eden biri ise Allah'ı kabul etmeyen biri ise, Resulünü kabul etmeyen biri ise, Allah'ın vahyini kabul etmeyen biri ise, imanını kaybetti. İmanını kaybetti. Niye bunu böyle söylüyorum? Herkes biliyor. Yakında seçim vardır. Sevgi beslediğimiz kimse, mutlaka, Oyumuzu ona vereceğiz. Bu sevgimiz ya Allah içindir, ya başka bir şey içindir. O sevgi beslediğimiz, Allah'a itiraz ediyor mu, yetmiyor mu? Resulüne itiraz ediyor mu, yetmiyor mu? Allah'ın ayetlerine itiraz ediyor mu, yetmiyor mu? Buna bakacağız. Bakmazsak ne olur? Allah'a seni ciddiye almıyorum demiş oluyoruz. Eğer müminsen, Müminleri böyle göremezsin. Hatta anası, babası, evladı, eşi, aşireti, kim olursa olsun Allah'a ve Resûlü'ne eğer karşı gelmişse, itiraz etmişse müminlerin onlara sevgi beslediğini göremezsin, dostluk gösterdiğini göremezsin dedi. Böyle bir şey yok, böyle bir mümin yoktur dedi. Neden? Çünkü Allah onların kalbine imanı yazmış, kendinden bir ruhla onları desteklemiş. Onları yüce cennete layık görmüş. Gönleri cennet olmuş. Böyle bir şey olur mu? Yakışır mı böyle bir şey? Allah her şeyi apaçık beyan etmiş. Kulüm tercihlerindir demiş. Bize de düşen Allah'ın ayetlerini beyan etmektir. O ne söylediyse, O'nu söylemektir. İnsan için, hayat için, dünya hayatı için, ahiret hayatı için eğer biri konuşuyorsa, bu, bu söz konuşma hakkı, söz hakkı sadece Allah'ındır. Eğer Allah'tan başkasına da söz hakkı tanıyorsak, bu durumda O'nu Allah'a şirk koştu. Biraz Allah'a itaat edeyim, biraz da başkalarına. O ne Allah'a şirk koşmuş oldu. Söz hakkı sadece Allah'ındır. Ya Allah'ın emrettiği sevdiği gibi yapacaksın, kendini düzelteceksin, gönlünü düzelteceksin, kalbini düzelteceksin, nefsini teskiye edeceksin. Aklındaki, gönlündeki yanlış bilgileri temizleyeceksin, teskiye olacaksın ya da o yanlış bilgileri yanlış düşünceleri, yanlış fikirleri hakikatin, hakkın önüne koyup Allah'a şirk koşacaksın. Başka bir seçenek yoktur yani. Bir kelimeyle insan kafir olur, bir düşünceyle kafir olur. Kendi gönlünden Allah'a bir şey söylese kafir olur mu? Evet. Gönlünden bir ayete itiraz ederse kafir olur mu? Evet. Gönlünden bir ayeti sevmese, beğenmese kafir olur mu? Oldu. Hiçbir şey söylememiş. Sadece gönlünde. İman gönüldedir zaten. O küfür imanı sildi. İmanı yok etti. Onun için nefsin tezkiye olması lazım. Nefsimizi, aklımızı, gönlümüzü temizlememiz lazım. Orada haktan başka bir şeyin olmaması lazım. Allah kulunun gönlünde kendi sevgisinden başkasını görmeyi sevmez, kabul etmez dedi. Sen bana aitsin, sen benim kulumsun. Benim söylediğimin dışında bir şey söyleyemezsin. Söylüyorsan sen ilahsın o zaman. Senin de başka bir düşüncen varsa Allah'ın vahyi karşısında, beyanı karşısında sen de ilahsın. Benim söylediğim doğrudur diyorsun, Allah'ın söylediği doğru değil diyorsun. Nasıl mümin oluyorsun, mümin oluyor musun? Hiç aklı olmayan da bunu anlar. Ama öyle söylüyor muyuz? Tabii ki söylüyoruz, Söylemesek niye böyle ısrarla söylüyorum onu? Elbette ki şeytan kelimeleri süsler, birbirlerini kandırırlar, birbirlerine yaldırıcı sözler söylerler dedi. Ters tarafa giderler, birbirlerine yalnız sözler söylüyorlar. Andolsun ki Allah o ağacın altında, Rıdvan ağacı dediğimiz o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. O müminler sana biat ederken Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü Allah onların kalbindekini bilmiş, onların gönlüne sekineti indirmiş, itbinani indirmiş, onlara huzur vermiştir, onlara yakın bir fetih vermiştir yakın bir fetihin müjdesini vermiştir. Fetih iki türlüdür, biri zahiri biri manevi, zahiri olarak bir yeri fethettiğinde Allah'ın hükmü orada geçtiğinde bu fetih oldu. Yok eğer başka bir şey olduysa o işgal oldu, işgal başka şey, fetih başka bir şeydir. Bir de manevi fetih vardır, kulun gönlünün fethi vardır. Allah öyle buyururdu. Allah sana fetih verdi. Kime? Resulullah Efendimiz'e. Geçmiş ve gelecek günahını affetti. Fetih budur. Geçmiş ve gelecek günahların af olmasıdır. Öyle bir tecelli ediyor ki gönüle, Allah'ın sevgisinden başka bir şey kalmaz. el esma husnadan başka bir şey kalmaz. Bütün varlığını, iradesini, her şeyini Rabbine teslim etmiş. Geçmiş günahlarını da affetti gelecekte. Zaten günah işleme söz konusu değil, onu da affetmiş, olsa onu da affetmiş. Ama öyle bir teslimiyet oldu ki, her şeyini Rabbine teslim etmiş, hesabı Allah'a ait olmuş. Rıdvan ağacı dedi, bizimle beraber ömreye gelen arkadaşlar biliyor onu, o bizim biat ettiğimiz yer. Orada. Allah o müminlerden razı olmuş, gönüllerindekini bilmiştir. Bir anda Allah hepsinden razı oldu. Yaklaşık 1500 kişi. Hepsi seninle ölüme varız dediler. Bunun için. Sen emret, öleceğiz hepimiz dediler. Allah da onların gönlündekini, imanlarını bildi. Bundan dolayı Allah onlardan razı oldu. Allah bir anda da razı oluyor böyle. Bir anda tavrını ortaya koyduğu için. İnşallah biz de bir anda tavrımızı ortaya koymak için vesileler arıyoruz, sebepler arıyoruz. Gerektiğinde tavrımızı ortaya koyup Canım yoluna kurban olsun ya Rabbi diyoruz. Allah'ın rızasını kazanacağız inşallah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar da. Evet. Muhammed Allah'ın Resulüdür buyurdu. Onunla ve onunla beraber olanlar da. Muhammedun Resulullah ve lezine ma'ahu. Onunla beraber olanlar da onunla beraber olanlar da Allah'ın vahyini onunla beraber taşıyorlar. Sahabe böyleydi. Allah'ın Resulü'ne Resul oldular, onunla beraber vahyi taşıdılar. Hep beraber, hem Allah'ın Resulü hem onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli. Kafirin küfrünü Rıza göstermez, taviz vermez. Orada açık vermez. Yani, la ilahe illallah der ve hiçbir şekilde şirk koşulmasını kabul etmez. Bununla beraber kendi aralarında birbirlerine karşı tevazu sahibi merhametlidirler. Tevazu sahibi. eğer birbirimize karşı merhametli değilsek, kendi aramızda birbirimizle rahmetle, merhametle muamele etmiyorsak, Allah'ın resulüyle ile beraber olamadığımız içindir. Gönlümüz beraber olmadığı içindir. Gerçek manada Resulüne iman etmediğimiz içindir. Allah'ın vahyinden haberdar olmadığımız içindir. Yoksa beraber olsaydı gönlümüz, iman etseydik Allah'ın vahyine taşısaydık vahyini gönlümüzde, ulaştırsaydık ümmetine, ne olurdu? Küfre, şirke, karşı, şiddetli olur. Bununla beraber kendi aramızda da merhametli olurdu. Rahmetle birbirimize muamele ederdik. Evet, onları, ruku edenler, secde edenler olarak görürsün. Rabbine karşı boynu büküktür. Her emrine karşı eğiliyor. İşittik ve itaat ettik diyor. Başını yere koyuyor. Secdeler. Buna beraber namazını da kılıyor. Onlar Allah'ın fazlını ister, rızasını ister. Allah'tan Evet, rahmet ister, bereket ister, ihsan ister, Allah'ın rızasını isterler. Mesele öyle olmaktır. Allah müminleri tarif ediyor. Gerçek manada Resulü ile beraber olanları tarif ediyor. Bir de Allah öyle buyuruyordu. Bugün size, sizin için, dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Seçtim ve razı oldum. Allah dini kemale erdirmiştir. Nimetini tamamlamıştır. Bize düşen O'nu almaktır, Alıp o din ile kemale ermektir kamil olmaktır. Nimetin tamamına ermektir. Nimeti tamamlamış, tamamına ermektir. Nimetin tamamı Allah'ın rızasıdır. Manevi olarak yolculuğu yapıp Allah'ın razı olduğu kullardan olmaktır. Ama bunun için de mutlaka çaba gayret sarf etmek lazım. Amelde bulunmak lazım. İşte bulunmak lazım. Allah'ın rızası neredeyse oraya koşmak lazım. Mukarrabun, Allah'a yakın olanlar rızasını kazanmış olanlar hayırda yarışanlardır dedi. Hayırda yarışacağız inşallah hep beraber. Allah bizi sırat-ı müstakimde Rabbine koşanlardan eylesin. Rabbinin rızasına koşanlardan eylesin. Rabbinin Muamelesini, efalini görenlerden eylesin. Rabbi ile her anda muhatap olduğunu bilenlerden eylesin. Amin. Rabbi nasıl emretmiş, nasıl seviyor, nasıl razı olacaksa öyle <gülüyor> muamele edenlerden eylesin. Amin. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Amin. Rabbine teslim olanlardan eylesin. Amin. Rabbine koşanlardan eylesin. Amin. Rabbinden kaçanlardan Amin. eylemesin. Amin. Ahiretten kaçanlardan eylemesin. Bununla beraber şeytana koşanlardan eylemesin. Cehenneme koşanlardan eylemesin. Dünyaya koşanlardan eylemesin. Allah hepinizden razı olsun.